Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, 7-8 Şubat 2022 tarihlerinde Fransa'nın Akdeniz kıyısındaki Marsilya kentinde Fransız Cumhuriyeti tarafından Akdeniz Dünyası Forumu gerçekleşti. Akdeniz'in 2030 yılına kadar ufkunu belirlemek üzere düzenlenen forum, Akdeniz'in farklı bölgelerinden 500 kadar davetliği ve 5000 kadar katılımcıyı ağırladı. Akdeniz Dünyası Forumu bölgenin içinde bulunduğu ekolojik ve sosyal adaletsizlikleri, İklim krizine karşı çözüm önerilerini birlikte konuşmak ve karar önerileri geliştirmek üzere toplandı. 7 ay önce başlayan Akdeniz Dünyası Forumu hazırlıkları içerisinde 2030 Akdeniz Savunuculuğu Programı kapsamında eğitim, bilgi ve hareketlilik, sürdürülebilir kalkınma, istihdam, inovasyon ve girişimcilik, kültür ve miras, kapsayıcılık, şehirler ve bölgeler başlıklarıyla 6-6 çalışma grubu oluşturuldu. Bu çalışmanın gruplarının her birinde Akdeniz'in farklı bölgelerinden 150 binin üzerinde uzman ve araştırmacının katılımıyla birer politika önerisi dokümanı hazırlandı. Fransa Büyükelçinin yönlendirmesiyle Türetim Ekonomisi Derneği ve GoodForTrust.org ekiplerini temsilen Berk Butan, Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Grubu'nda yer alarak Türetim Ekonomisi başlığı altında görüşlerini açıkladı. Sürdürülebilir kalkınma alanında önceliğin kalkınmasının ötesinde ekolojik ve sosyal adalet ilkelerinin yer alması gerektiği savundu. Forum öncesi hazırlanan politika öneri dokümanları Fransa hükümetine sunuldu. Türetim Ekonomisi Derneği ve goodforchast.org'un Akdeniz Dünyası Forumunu sunduğu politika önerilerine ek olarak aynı zamanda Fransa, Avrupa ve Dış İlişkiler Bakanlığı'nın davetiyle Türetim Ekonomisi Derneği'nin yürüttüğü ve kadın ve iklim temasında iki projede Marsilya'daydı. Bu kapsamda iklim ve biyolojik çeşitlik krizlerine karşı kadın emeği ve kadın üreticilerin ekolojik ve sosyal açıdan adil dönüşümünü destekleme projeleri ekip üyeleri Büşra Yer ve Duru Uslu tarafından katılımcılara projeler anlatıldı. Plastik kirliliği katlanarak artan bir hızla dünya genelinde tüm denizlere yayıldı. Kutuplardan en ücra adalara, deniz yüzeyinden en derin okyanus çukuruna kadar plastik kirliliğiyle karşı karşıyayız. Her yıl 19 ila 23 milyon ton arasında plastik atığın denizlerimize karıştığı tahmin ediliyoruz. Bu atıklar büyük ölçüde denizel kirliliğin %60'ından fazlasını oluşturan tek kullanımlık plastiklerden kaynaklanıyor. Araştırmalar Grönland'ın iki katından daha büyük bir alanda kirlilik eşiklerinin aşılacağını gösteriyor. Plastik üretiminin 2040 yılına kadar iki kattan fazla, denizlerdeki plastik kirliliğinin ise 3 kat artması bekleniyor. Bu durum 2050 yılına kadar denizlere karışan makroplastik miktarında 4 kat, 2100 yılına kadar mikroplastiklerde 50 kat artışa yol açabilir. Alfred Wegener Kutup ve Deniz Araştırmaları Enstitüsü'nden WWF için hazırlanan raporda denizlerdeki kirliliğin denizel türler, biyolojik çeşitlik ve ekosistemler üzerinde etkileri incelendi. Mikroplastik kirliliğin yaratacağı ekolojik riskler ortaya kondu. Rapora göre Akdeniz, Doğu Çin Denizi ve Sarı Deniz'in ve aralarında olduğu kritik önemdeki birçok denizde plastik kirliliği canlı yaşamı için tehlikeli eşik değerleri aşmış durumda. Rapor mikroplastik kirliliğinin ekolojik olarak tehlike eşiklerini aşarak türler ve ekosistemler üzerinde popülasyonların azalması da dahil olmak üzere olumsuz etkilere yol açabileceğini gösteriyor. Deniz yaşamına yönelik bu yaygın ve giderek artan tehdit dünya liderlerinin Şubat sonunda düzenlenecek Birleşmiş Milletler Çevre Asamblesi'nde denizlerdeki plastik kirliliğini durduracak küresel ölçekte yeni bir Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin kabul edilmesiyle ancak önlenebilir. Uluslararası düzeyde ve yasal bağlayıcılığı olan bir sözleşme için baskılar dünya genelinde artıyor. 2 milyondan fazla kişi WWF'in çağrısına imza attı ve yüzden fazla küresel şirket, 700'den fazla sivil toplum kuruluşu ve Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin 4'te 3'ünden fazlasını oluşturan aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 156 ülkede bu çağrıya destek verdi. Greenpeace, 2021 Nisan ayındaki saha araştırmasında çoğunluğu İngiltere ve Avrupa Birliği ülkelerinden ithal edilen plastik atıkların Adana'da yasa dışı olarak çevreye döküldüğünü ve açıkta yakıldığını tespit etmişti. Yasa dışı plastik döküm alanlarından toplanan toprak, kül, su ve tortu örnekleri hem Greenpeace araştırma laboratuvarlarından hem de bağımsız bir laboratuvardaki bilim insanları tarafından incelendi. Yapılan analizler sonucu ortaya çıkan bulgular ise gerçekten sarsıcı. Adana'da tespit edilen dioksin-furan miktarı kirletilmemiş toprak numunesinin 400 bin katı. Ve şimdiye kadar Türkiye'de toprakta rapor edilen en yüksek toksik düzey. Dioksan ve furanların bilinen en önemli özelliği ise kanserojen olması. Bu kimyasal anne karnındaki bebekler için dahi toksik, tümörleri tetikleyebiliyor, hormon ve bağışıklık sistemlerini etkileyebiliyor. Greenpeace Akdeniz araştırmasında incelenen 5 farklı çöp döküm alanı, Adana'nın verimli tarım, hayvancılık ve sulama arazileri içinde. Bugün başlattığı imza kampanyasıyla İngiltere'ye hesap soran Greenpeace Akdeniz, özellikle Adana'da test edilen yasa dışı plastik atık bertarafının yarattığı çevre sorunlarına karşı sorumlu bulduğu devletlerin İngiltere başta olmak üzere kirleten öder, ve önleme ilkeleri gereğince çevre maliyetine dahil olmasını istiyor. Kampanyayı bu kiminçöpü.org adresinde bulabilir. Siz de destekleyebilirsiniz. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.